Bölüm 220 Hilal görüldüğünde yapılacak dua Hadis 1229 Talha İbni Ubeydullah'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hilali gördüğü zaman şöyle dua ederdi. Allah'ım! Bu hilali bizim için her türlü korkulardan emniyet, imanımızda sebat, hastalık ve belalardan selamet ve İslam üzere devam vesilesi kıl. Benim Rabbim de, senin Rabbin de Allah'tır. Bu ay üzerimize hayırlı ve uğurlu olsun.''